Bugünümüz daha var. Ee, Birçoğumuz görmüştür sanırım ümitin Eylül ile birlikte 9 Mayıs'ta politik felsefe, milyon, üniversitesi İstanbul Üniversitesi Felsefe, ee, politik, felsefe Bartel, evet. bir gün yapacağız. günü yapacağız. ve e, içeriye bakınacak konuşmacılar gerçekten e, spesifik bir konu olacak ve yeniden genel bir takım e, konuşmalar yapıldı ve birbirinden farklı farklı anlamlarda üstelik politik düşüncesi üzerine odaklanan bir gün e, olacak ve e, umarım iyi geçebilirim en azından da oraya bekliyorum e, İstanbul Ersi Kongre ve Kültür Salonu büyük salonda olacak yeni bir salon e, herkesin oraya gelmesini ve ben size belirliyle şekilde etkinlikten haberdar edilmesini istedim. Şimdi bugün biraz e, tarafını silerim. RexX'den silahatmalı <gülüyor> için en azından e, alt tarafını, üst tarafını, üst tarafını e, silip komple seyircisi diyorum. Şimdi ben e, daha önceden e, otonomi ve eleştiri başlıklı bir kollokyum olmuştu. Orada Fransız sunduğu bir metin var. Özellikle de kastürelatçisi <gülüyor> kararalanma ve kararalanma oluşumuyla karşı mitingisini kıyasladığım yani kararalanma meselesi üzerinden biraz daha karşılaştırmalı diyelim. Bir refleksiyon üretmeye gayret ettiğin bir metin vardı. Bunu hiç Türkçü de yeni aldım. O yüzden bu hafta yine tekrar kastürelatçilere yazdık bir seziyi gönderdim. Fakat bugün e, konuşacağımız e, konuyu yakında Arnatal yayınlarında çıkacak diye e, bilmiyorum artık. Biraz uzun sürdüğe inanması da o yüzden bilmiyorum dedim. Bu sene basılmasını öngörüyorlar diyelim. E, Şimdi o biraz onunla ilgili e, soracağım. Bir de arada konuşmalarda e, şöyle sorular da oluyor. Mesela derste duyduğumuz bir hocayı e, alıntılamak istiyoruz. Nasıl alıntılayacağız yazıcaz yazarken? Ya da bu seminerleri nasıl alıntılayacağız? Ee, yani e, yine normal alıntı yaptığımız gibi işte kim konuşuyorsa, Mehmet Hoca konuşuyorsa onun adı ve e, işte seminerin günü ve seminerin başlığı ya yani da senin kaçın semineri olduğunu belirterek o şekilde alıntılamak mümkün. E, çünkü her burada konuştuğumuz şeyi e, basmış olmuyoruz. Dolayısıyla ileride yani basılı bir referanssızlık olması gerekir. Evet. Bir de tabi Gülten hazırlayacağız. Gülten ile ele geçince zaten oradan daha kolay doğrultulabilir. Evet, alıntı yapmasa. <gülüyor> bu de, bunu da bu arada sunulduğu için alıntı teklifleriyle ilgili. Şimdi şöyle bir mesele açmak istiyorum. Karar alma mekanizması üzerine tamam mı? konuştuk ama Doğru bir karar mümkün müdür sorusunu sormak, istiyorum. özellikle koronavirüs kast birer espe karşı durum üzerine bir karşılaştırma yaparken, doğru bir karar mümkün müdür sorusunu sormasının aynı zamanda adil bir karar mümkün, yani doğru ve da adil aynı kökten ee, düşünülsek eğer yani, doğru ya da adil bir karar mümkün müdür, yani i̇şte karar alma dediğimizde, desizyon dediğimizde e, bunun ...sadece alınmış olması yeterli mi ya da yeterli değilse karar alma mekanizmasıyla içinde adil olmayan bir karar alma... ...nasıl olur ya da adil olup olduğunu söyleyemiyorsak da adil olmadığına neye değinmek söylüyoruz? Ya yani bir nevi karar alma ile adalet dosyanlar arasındaki ilişkiyi nasıl tesis edeceğiz? Esas bir üzerine olur çünkü genellikle e, bu üç isim benim atölye başlığında olan bir isimliği benim ee, hani en çok desteklediğim kaynaklar ama hep de bu tarz konuları düşünürken, çalışmalar yaparken ee, şunu ilk görüyorum, sanki bir tane filozof var bir tane filozof ee, bizim ee, ustamız olacak ve biz onun bakış açısının olduğu gibi bilimseyerek bütün olayları onun penceresinden yorumlayacağız yani böyle bir hazır kalıp ee, diyelim bir teorik usta arayış olabiliyor insanlarda. Ee, belki felsefenin hani içeriğine dair bir konuşma ya da felsefenin ne ol dair bir konuşma yapıyorsa, felsefenin böyle bir hazır kalıbı sunamayacağını hep iddia etmişim diye bir akik konuşmam. Dolayısıyla biz burada işte şey taslifi yapmak çok kolay şu şu bizozlar birbirinden çok uzak bizozlar nasıl bunlarla teması kuracağız gibi bir e, bildiği oldukça e, felsefe dışı bir etkinlik ya felsefe dışı bir soru gibi oldu yani illa sanki bilimle benzer bir düşünürler kanalı var o kanallardan bir tanesine girip işte sadece dörez gibi düşünüyoruz o zaman bütün dünya bize dörezin e, kalıpları ilerlemişti işte çoğuldu kök saf falan hep bunları ardı arkaya sıralayacağız ve bu ...teorik maske etrafında dünyayı görmeye çalışacağız gibi algı algıya ulaşırdı yani. bu tarz bir hazır teorik beklenti kurmaya çalışan felsefelere verdiği ıntı daha önceki derslerden bahsetmiştik. Şimdi bunun e, bu tarz bir madem hazır kalıpları kullanmayı çok kabul etmiyoruz ama zor soruyu sormakta fayda var. Yani karar almak adil bir karar mümkün sorusunu... İki türlü sorabiliriz. Birincisi, Schmidt'in Kastürenç'e yaptığı yanıt o da olabilir ya da verebileceği yanıt da olabilir. İkincisi, Kastürenç'in şimite vereceği yanıt da olabilir. Yani ikisini de birbirine aynı anda eleştiriye tartışabiliriz. Genellikle sol literatüründeki Schmidt okumaları Schmidt'i bir yere kadar alıp o noktadan sonra Schmidt'e e, bir e, yanıt verme olarak ya da eleştirme olarak devam ediyor. Ama şunu da yapmak gerekiyor sanırım. Bir yere kadar Schmidt'in argumentasyonunu kullandık. Bir sonra onu bir teorik eleştiriye tabi tuttuk ve bu şekilde Schmidt'i eleştirmiş olduk. Bu, bu yöntemin dışında şimdi Schmitt diğer tarafa son kertede nasıl eleştiriyor mu Yani özellikle özgürlükçü felsefelerin Schmidt nasıl bir itiraz getiriyor? Bunu da sormak bir yani birlikte, yani Şimit'le birlikte, Şimit'e karşı olurken, Şimit'e e, karşı olma konusunda fazla aceleci olduğunu görüyor birçok eleştiriler. Yani Şimit'in çünkü diğer tarafın argumentasyonları işi henüz bitmemiş oluyor. E, bu çerçevede Şimit'teki varoluşsal karar alma meselesini e, ile Kastüreltsin otonomi projesini, ee, bir nevi yan yana düşünmeyi deneyeceğiz. Varoluşsal karar alma deyince hatırlanacak olursa daha önceki dersi, seminerlerde hep şunu söyledik. E, bir kararın varlığı e, zaten karar bir seçim değildir demiştik. ve Zaten karar almak varsa alınmış karar varsa bu zaten varoluşsal bir şeydir. değil. Yani zihinsel bir tasarım değil. Varoluşsal olarak zaten o karar alınmıştır demiştik. Şimdi bu eee Şimitzel karar alması bir hata diyelim. Diğer taraftansa eee Şimitzel yani diiatratifler Şimitzel bağımsız karar alma mekanizması iki moment oluşturuyor. E, karar ya da karar alan olma. Yani iki moment başlıktır e ya kararı aldığı rejimin bir politik varlıdır. Orada sürdürülebilir böyle bir diğer yandan o kararı alamamışsınızdır. Yani Şimilt'teki bütün denklemin ana noktasına karar ile kararsızlık ile karar alamamak anları oluşturuyor. Bu birinci çerçeve. İkinci çerçeve ise e, alınmış karar ile ilgili adil değil diye bir iddiada bulunmak için şüphesiz elinizde bir epistemik çıkarılıyor çünkü politik şeref alınıyla böyle bir episteme, ilişkisi de geliştirmek de zor. Ancak bir anda belki sezgisel olarak gelebilecek bir adaletsizlik ilgisini yakalayabiliyorsun birçok bir var olan karara artısından. Peki ama şunu sormak istiyorum, var, alınmış bir karar gerçekten adalet mekanizması, nasıl e, haklılık, adil olma fikri açsam nasıl eriştirilir? Yani o yüzden sorduk zaten sonra gerçek bir, e, yani adil bir karar mümkümdür sorusu tam da bu yüzden soruyoruz. Yani bir karar alınmış bir karar nasıl politik felsefetler arasında iyileştirmeye tabi tutulabilir? İşte bunun için diğer ikinci tarafta geçtiğimiz haftalarda tabi Mustafa Hoca'nın seminerinden önce bahsettiğimiz otonomi projesini kaskörengisi şu şekilde aldımlamıştı hatırlarsınız. Otonomi projesinin gerçekleşmesi fiili bir demokrasidir. Kastöreles yani bu şekilde tanımlamıştı. Fiili bir demokrasiye biz otonominin gerçekleşmesi adı veririz ve böylelikle doğru bir karar yani bu sefer adil demedim ama Kastöreles jargonunda konuşuyorsak doğru bir karar otonomi bir karardır ve otonom karar demokrasiyi fiili haline getirmiş. Diğer taraftan da Kastürelist'ten böyle bir yola çıkış noktası koymuşsun. Yani o zaman ee, soru şu da oluyor o zaman Kastürelist'in karşı çıktığı e, karar alma mekanizması heteronorm olarak buluşturulmuş. Yani ötekinin aldığı yani ya da otonom süreçlerle alınmayan <gülüyor> kararları kapsıyor devrimiz mümkün. Evet. O zaman kritik soru şu heteron bir şekilde alınmış bir karar mı? yoksa başarısızlığa uğramış bir otonomi süreci mi? işte arada böyle bir şey var zor bir evet. değdan söz yani başarısızlığa uğramış bir otonomi süreci karşısında alınmış ama heteronot bir karar. Bu ikisini nasıl e, yani da düşüneceğiz? Çünkü bir yanda e, bir kararın alınması gerekiyor. Diğer yanda da e, kararın alınması açısından bir takım e, kerteler var diyelim. Yani karar alınırken oluşturulan kerteler var ve yani heteronom bir karar sonuçta demokratik kertileri yok edermiş. İşte sonuçta heteronom kararı şu şekilde anlattırmak mümkün: e, Monopol orosponeyi, yani polisistler duydunuz, bile monolit duydunuz, tek kişinin her tüm kararların üstüne çıkmasa. İşte yani zaten heteronom bir kararın en kötü hali diyelim. tek bir kişinin ee, tek bir moment, fronim dediğimiz o tek başına bütün kararşılaştırma yönetmiş yani asla demokratik olmayan kerte değil, tam tersi tüm zaten kerteleri de ortadan kaldırılması şeyi geçtim e, demokratik olmayan kerte e, fikrini e, genellikle karar mekanizasında kertelerin de ortadan kaldırılması geçmiş evet. e, e, olsun. E, bu çerçevede işte alınmış ama e, antidevokatik bir şekilde alınmış bir kararla e, karşısında başarısızlığı uğrayan ama hetvah otomobil e, otonomi süreci hedeflemiş karar bir gerilim yokması var. Hatta belki son söyleyecektik ama şimdi söyleyebiliriz. E, bazıları hep şöyle düşünür, alınmış en kötü karar bile karar alamamaktan daha iyi şeklinde düşünebilir. Yani bu da bir, bir düşünce olabilir. Ama tabi e, eğer bu fikre katılacaksak da karşı çıkacaksak da bir argüman e, aslında e, buna karşı çıkmak ya da destek olmak gerekiyor. O da şu eğer e, diyorsak ki alınmış en kötü karar karar alamamaktan dahil deniyorsa eğer buna itiraz şu olur zaten e, kararı alamama alınmış en kötü kararı tarih olmak olacağı için zaten. E, alınmış en iyi karar daha iyidir, en kötü karar daha iyidir belki yani onun da aslında yine referans vermemiz için e, başarısızlığın bir karar olmaması, yani karar alamam onun kendisi bir karar olmadığı için yine en kötü karar da tarzılacak ve yine aynı sürece işe bir şey. hocam, o, o düştür bizde de vardı ama şöyle izah ediliyordu yani yanlış karar alırsak peşinden o kararı sonuçlarına göre düzeltebiliriz yani askerlikten var. Ama kararsız evet. kalırsak ne yapacağımızı şaşırırız. Yani bizim yerimizde de başkaları karar alabilir bu sefer. Tabii. Ama şey, evet. e, askeri tabii, tek bir karar verceği var. Tek merkez, karar verceği yani, açısından söylüyorum. Yani şey, başkomutan. Evet. evet. O karar alır. Evet. Zaten bu kararın sonucu bellidir. Yani başarısızlıksa, e, varoluşu yani o anlarda mesela bir politikada askeri varoluşu varsa <Gülüyor> o sonudur. Yani onun Kararı zaten telafisi yok yani gerçek bir kararın ya da kararsızlığın ya da başarsız bir karar aldığının telafisi yoktur. Diğer bir seçime girer. Hani alternatifler vardır ya da alternanslar vardır bunu nasıl tercüme edeceğimi çok düşünmüştüm. Belki hani hiç alternatif yoktur ama alternans yani alternatif olmayan seçenekler içinde farklı renkler, skalalar vardır diyelim. Hani bu, bu var, seçimler var ama karar bunların hepsini aşağı bir şey. Çünkü baş komutanın aldığı kötü bir karar ya da kararsızlık zaten varoluşu sonlandıracak. Yani zaten alternatif olmayacaktır. Ama işte gerilimi anladınız herhalde bir tanesi varoluşu sonlandırabilecek bir karar olabilir. Başarısızlık, başarısız bir karar ya da kararsızlık varoluşu kötü etkileyebilir, yani varoluşu sonlandırabilir, kötü etkileyebilir derken yani sürekliliğin önüne set çekebilir. Bir şekilde. Ee, şimdi gerilim bu. Kastüriyat ise şimd'i karşı karşıya koyarken ana gerilim noktasını bu hat üzerinden okuyoruz. Bir tanesinin e, içine, yani şimd içine iyi şey kararın zaten alınması. Alınmasıyla alınmaması arasında bir şey var. Ee, iki farklı opsiyon sözü olsun. Diğeri bir de buna yani Kastüriyat buna bir de Kararın nasıl alındığı ile ilgili soruyu ekliyorum. Yani karar alma kertesinde nasıl gerçekleşiyor karar alma süreci. Şimdi bütün gelimi burada hareketle kurmak gerekiyor. Şimdi bu çerçevede gittiğimizde ilk şunu söyleyeyim de ki otonomi yani bugün tabi biraz hep otonomi fikrinden ama Şimit'in arka planda o Şimit'in karanalı alma mekanizmasında bir şekilde dinç tutmaya çalışacağız. Şimdi e, birincisi, Kasperyası şunu söylüyor, e, trajedi analizleri yaparken, okuduğunuz e, bu haftaki metni de demokrasi demokrasi ile trajedi arasında aslında bir paralellik söz konusu. Çünkü e, demokrasi her zaman bir risk rejimi, risk yani de trajik bir rejim. Çünkü anlam, yani eylemleriniz vardır diyelim. Bu eylemlerinizin sonucunu da öngöremezsiniz. Yani başarısını ve başarısızlığını da öngöremezsiniz. Aynı zamanda eylemlerin anlamlarını da öngöremezsiniz. Yani eylemlerinizin nasıl anlamlandırılabileceğine dair öngörünüz de zayıftır. Yani bu anlamda ...demokratik deneyimin kendisi trajik deneyime çok yakın bir hat sergiler. Özellikle tabii herhalde herkesin en çok bildiği trajedi burada Antigone olsa gerek. Yani Antigon'da şeyi düşünün, kreon yani bir monosproneyn olarak çıkıyor. Yani tek başına yargıda bulunan, tek başına karar alan bir mekanizm olarak işliyor ama e, Kreyon da zayıf tarafı şu ötekini hiç dinlemiyor. Yani o belki Kadir'e mutlak bir karar aldığını düşünüyor. Ama diğer taraftan e, sadece politik olarak aldığı o karar Kreyon e, eğer toplumsal anlamlandırma e, alanında bir karşılık bulmazsa o da borçlar düşebilecek bir karar. Bir anlar. Yani kararın mutlaktır diye çıkıyor. Şimdi şey, Castellands'ın yine 99 yılında bir röportaj yayınlanan röportajı çıkmış. Castellands daha önce de, Yayınlanan röportajında şunu söylüyor. E, ne olursa olsun yapılan hiçbir eylemin doğruluğuna dair bir garanti yoktur. Yani trajik eylemlerle demokratik deneyim arasında ortak olan şey bu. Ya yani bir eylemde bulunuyorsunuz, bir karar alma maddesinde bulunuyorsunuz ya da bir eylemin kendisini geliştiriyorsunuz. Ancak bunun karşılığında baktığımızda bunun doğru olduğuna dair hiçbir bizim bize garantimiz yok. Ya da bu eylemin bize felaket getirmeyeceğine dair hiçbir garanti yok. Tabii Dedebilmem daha önemli ama yani iyidir ebeveynli olan bir çocuk olmaktan da yanlış karar veren bir yetişkinli olmak daha iyi değil Yani şöyle e, tabi bunun ötesine geçen bir andan bahsediyorum politik karar dekmenizması açısından. O da şu siz kreom bile olsanız zalim kreom bile olsanız e, tek başınıza aldığınız kararı uygulama maddesinde bile bu, yani bu dairebilecek çıksınız. Aldığınız eylemin ya da aldığınız kararın anlamlandırmasına siz sahip değilsiniz. Yani çok kadrin mutlak bir karar aldığınız iddiasıyla da çıksınız. Onun anlamlandırması size ait değil. Risklerden bir tanesi bu. İkincisi, e, madem o kadar çok güçlü bir kararı var Feonun, niye e, Antigon hala işte o Antigonizmayı e, bize sunabiliyor yani trajiktemizde nereden geliyor Antigon e, hak verme isteğimiz yani onun anlamı nasıl 2000 yıldır 2500 yıldır muhafaza edilmişte bu metni işte hala çağrını tekrar yazdığı 20. yüzyılda tekrar aynı girdimi yapıyoruz Antigonla Cleon arasındaki girdimi her seferinde nasıl e, bize vurabiliyor bu e, trajiktemiz? Yani buradaki e, belki de e, demokratik deneyimin kırılganlığının altını çizmeye çalışıyor bize kastörlerimiz. Yani demokratik deneyimin belki karşısındaki en karşıt imge tek kişinin karar alacağım diye sahneye çıkması ve bütün sahneyi e, domine etmesi, tarih vermesi. Fakat yine de bütün bunlara e, karşı bu ee, başka bir bağlamı etkiliyor. Yani artık olay başka bir şekilde değişmiştir orada. Yasaya karşı gelen antikonun abisi, o antikonun işi, abisinin tabi onu burun orulara gömüyor. Orada artık sonu başka bir şey değişiyor. Dolayısıyla demokratik bir e, yasa oradaki e, engel. E artık antikon için geçerli olmayan başka bir şeye dönüşüyor. Sıkıntı perdeler bakalım. Tabi yani. Atarsanız. Şu açıdan bunu diyebiliyoruz. Doğal, al. pozitif, hukuk, kızılaşmaz, ısınan bir antikon okuması yapmak mümkün. Ancak sorun şurada. Yani bunun ötesinde antikon okumasının, yani buradan da yapılıyor birem. Evet. Antikonun varlığı ise e, tek başıma ben karar alacağım, bütün güç benlerim. Yani Kreon'un hübisini ortaya kibirli ortaya koyuyor. Kreon kibirli davranıyor. Ee, ölçüsüz davranıyor. Densiz davranıyor. Ve Antigon e, her ne kadar güçsüz gibi dursa da bize densizliği gösteriyor. Ve belki de e, eğer Fronin ifadesi Fronisislerin yani bir Fronisisin diğeri karşısında bu kadar üstün duramayacağını Belki Forbes Sitesi söz konusu. Historiyat evet, yani. için temsili demokrasiye karşı olması da, da bunu görebilir miyiz yani? Tabii temsili demokraside demokratik kertelerin kendisi işletilmiyor. Castevens'in gördüğü şey bu. Onun için doğrudan olanı yeyi evet. tutmaya çalışıyor. Evet. Evet. Ve burada tabii bir mesela Habermas'ın iletişimsel eylem teorisinde kabul edilen da kurduğu bazı çarşılara varmış. Bilmiyorum bunlarda hiç okudunuz mu daha önce? Biraz bahsetmek istemiyorum haber iletişimsel ne? eylem teorisine ya da haber kamusal al tecrübesini nasıl hissetmek istiyorum. Tamam. Şimdi bir kere. E, Habermas bize, e, yani çok karikatür ya da hızlı bir şekilde geçebiliriz ama şöyle söyleyeyim, Habermas bize konsensüs kurulduktan sonra, yani toplumsal bir mutabakata oluşturduktan sonra e, işletilecek bir prensipten bahsediyor. Nedir bu işletilecek prensip? İşte e, yurttaşların aralarındaki e, tüm mesajları konuşarak halletmesi bir nevi e, iktidar yoluyla bu yurttaşlar arasındaki demokrasinin formel bir işleyişinden bahsediyor. Ama yani habermasının hep demokrasi için anlattığı örnekler konsensüs sonrası. Yani yine bir oradaki mutabakatın karşı uzlaşmanın oluştuğu bir düzen varsa Bu düzen içerisindeki bir pek ideal bir diyalog etki ...etme tarzı gerçek bir karşılıklı özlelerin değilim, burada belki en önemli tabir, enter subjektif, yani özlerin karşılıklı bir yalanına yaslanan bir demokratik düzen varsaydı. Şimdi bu tabii Kastrolyemis'in yardımının açısından çok eleştirecek bir şey, yani bir kere e, Kastrolyemis'te karar aldığı mekanizmasının kendisi çok agonistik bir şekilde gerçekleşiyor aşırı çatışma. Yani çatışma sonrası bir anı demokrasi sunmuyoruz. Zaten demokratik deneyimin içinde bulunduğu zemin e, öyle bir şekilleniyor ki kendisi zaten çatışmayla birlikte sürekli görüş bir görüş şekilde. Yani çatışma sonrası bir moment hayalet gözü de formel bir ilkenin işletilmesine demokrasi demiyoruz. Yani demokrasi zaten bu sürekli olarak bu e, Karar alma mekanizmaları, bunların bozulması ve çatışmacı bir şekilde karar alma mekanizmalarının kurulup bozulması üzerine kurulu bir yapı. E, bu çerçevede baktığımızda e, sadece entersübjektif yani özdeş arası bir diyalog yani vatandaşların birbirleriyle olan bir kendisi tek başına demokrasinin kurucu, kurucu ögesi olamaz. Çünkü bunun dışında lazım gelen şeylerden bir tanesi aynı zamanda kolektif bir takım politik oluşumlardır. Yani entersi übjektiviteyi özlerin birbiriyle olan yerini aşan kolektif ve politik kerteler vardır. Bu sadece e, özne yurttaşların birbiriyle olan temasına indirgenemez. Bunun ötesinde bir kolektivite ile ancak politik e, praksis oluşabilir. O zaman gerçek bir kamusal mekan, çatışma fikrini de işin içinde tuttuktan sonra söyleyebiliriz ki e, tek tek yurttaşların katılımında oluşan değil sadece, yani sadece bu değil. Yurttaşların kollektivite olarak, kolektif olarak katılabileceği bir mekan her şeyde olacak yani kolektif deyince de, kolektif bir örgütlenme e, imkanından bahsediyoruz. Kolektif olarak yani, kolektif örgütlenme hakkıyla ya da kolektif olarak şekilde katıldığı bir an Sadece e, ö, böyle atom, atom, atomist bir şekilde bireylere indirgenerek açıklanacak bir alan değil diye. Yani. yani özellikle, özetle diyelim zaten şimdikarşı da kastiyoneliste bu modern aydınlanmacılık paradigma'daki e, birey töz diyelim, yani tözselleşmiş birey kavrayışına karşı geliyelim. Yani tözselleşmiş bireyin yeniden üreterek bir demokrasi pratiği geliştirmemiz çok zor. Zaten geçen hafta Mustafa Hoca da birkaç kere atomist e, birey anlayışından bahsetmiştiniz hatırlarsınız. Yani bireyi atomlaştırarak e, bir algı geliştirmemiz oldukça zor. Zaten bu otonomi projesinin ana çıkış noktası da aykırı bir şekilde bir yani bir sanki tüketici gibi nasıl markette alışveriş yapan bir tüketici e, var yani sanki demokratik katılımı da tüketicinin hakkı gibi bir törselleşmiş birey üzerinden algılayamayız diye düşünüyorum Kesinlikle o bireyin tabii dahi söz konusu bireyin görülür olması söz konusu ama Bireyin görünür olduğu bir kolektiviteden bahsediyoruz biz herşeyden önce. Nereden bireyin kolektif olarak örneğin bir gerçek bir kabus olan neütrüditinden bahsederimiz ee, mümkün değil. Hocam, bu e, kolektif alan bütüne dönüşümüce ne size bakıyor bu konseptle alakalı? Zaten e, garanti etmiyoruz. Yani zaten istenen şeylerden bir tane politik bir kitlenin de e, oluşturuluyor olması. Ama kitle her zaman içinde e, bir takım çatışmalı noktaları yani gibiyle o asla tam olarak homojeniz olmayan direnci bir süreçte varlar. Ama o zaman şimdi modern bir şekilde bu çoğunluğu yakalayan kitle partileri var. Yani mesela o zaman e, Kasilas Davası çok demokratik bir şey etmiş olur mu? Ama oradaki e, karar alma mekanizmaları o kadar demokratik ki. İşte Karar alma mekanizması. Karar alma mekanizması açısından ee baktığımızda daha farklı bir süreç. İşte ama o kadar temel yapı kurum sisteminin uyum gösterme konusundaki e, birey oranla daha fazla yaktım e, oluşuyu değiştiği olarak değerlendiriliyor enfaat grupları olarak. Ya orada mesela yani şöyle okuyorum ben. Yani bir proletarya sınıfı ya da Burcuva sınıfı gibi okumak yerine menfaat gruplarının burada evet. etkin olabileceği partiler evet. yani evet. arasındaki görüşte mesela aynı konumda olan iki grup diyelim. Eee burjuvaziye tabi tutabileceği bir şey. grubun birisi bir partide, birisi bir partide olabiliyor o da menfaat ilişkiler içerisinde. Tabii i̇şte şey. Ya burada da lobbying gruplarının evet. lobi ve hobi çağ diye bir terim kullanıyor. Evet. Yani bireysel anlamda hobilerin yani şu anda e, e, hatta artık adalet lobilo yer mi oldu? Lobiciakan sistemleri bir, bir şekilde olarak lobi ve lobicap diye dediği şey tamamen işte konformizmin evet. içine düşürdüğü ve evet. konformizm arttıkça da e, politik ırk azaldığı bir çağın genel bir eğrisinden bahsetmek mümkün. Yani bu nasıl Habermas'ın e, formül olarak anlatmaya çalıştığı demokrasi tarzı aslında özünde karar alma mekanizmasından ziyade e, bir takım formül ilkeler içeriyor. Yani ideal bir konuşma tekin içeriyor. Yani sanki karar alma politikanın, politika derken demokrasinin kendisi de sonuçta apolitik bir şey değil de böyle bir algı var. Ee, Kararama'nın tezbasını dışlayan bir vaziyette. İşte, hatta sanki liberal demokrasinin kendisi demokrasiymiş gibi de bir algı sözleriniz. Hocam ortak da o zaman kendinden anansızlaşıyor. İdaren dil faaliyetinde güdüre bir tema sahip, yani en temel faydayı gözetmiyor. İşte bu ortak fayda baktığımız zaman da tamam politik dışı oluyor çünkü. Burada tamamen işte bir evli menfaatli paralar biriktirilmiş, aylar toplanmış ve kamu oluşturulmuş. Burada bir paralar toplamıyor, yani menfaatli şeyler. Faydaları... Şöyle bir şey, tam tersi, belki de e, nerede hani ortak e, bir iyi için e, bir karar alınıyor diyelim. Yani gizli, gersi yani bir şey var. Casper's Otunun projesi alınmış gizli kararı temistifi ediyor. Onu. E, Gizini ortadan kaldırıyor. Ortada bir yalan var. Yalan bize demokrasi diye sunuluyor mesela. İşte eğer karar alma kertelerinin otonomizasyonundan bahsedersek bu sayede zaten e, bir e, fikir diye, aslında ortak karar ortak sorgulama fikri etrafında alınan kararı saygıda nasıl alındığını görüyoruz. Örneğin bir login'in kararı bir sanki ulusun en üst çıkarılmış gibi sunulabilir. Yani alt demokratik ama demokratik özgürlükler. Yani İstanbul bu nasıl e, gizinden alınacak? Bu sayede. Yani buradaki çerçevede aslında e, bakın Şehir Karselis'in konformizm çağrılarak adlandırdığı bugünkü işte parçalı batı liberal demokrasilerin de aynı noktası Bu ...demokrasilerin ortak özelliği... ...işte parlamenter sistem içinde... ...bir takım lobi faaliyetleri... ...ile düzenleden ve... ...genellikle karar alma mekanizmalarının... E, ...işte... ...kolektif diyebileceğimiz... ...bir e, sürece... ...açık olmadığı hatta... ...hep işte baskı gruplarının ya da... ...sermaye gruplarının ya da... ...politik lobilerin kendisinin... ...bizzat kararoloji olduğu ama... ...bunların hepsini genellikle... ...ortak bir çıkar için alınmış gibi e, medyadan sunulduğunda bu, bu etrafta söylenen bir söylem var. E, bunun alaşlar dinlesi politik felsefelerinde gerçek bir politik praksisinde görevi olarak bakıyoruz. Bir de şey mi? Mesela siz sınıflardan bahsettiniz. İkinci Dünya Sözleri sonrasında yani sınıf sağlıklılarda bir değişim yani söz konusu değil midir? Yani mesela özellikle o sınıf için biraz daha güvensiz bir yatırımın e, söz konusu olması ve bu tehlikenin sürekli olarak özellikle kitle partileri bağlılarında, belediye yönelikleri desteklenmesi, karşı kuşlara imanize etmesi söz konusu değil mi? E zaten e, düzenin sürdürülmesi için hep bu tarz mekanizmalar kullanılacak. Örneğin, mekanizmaların e, işareti mekan kullanılan mekanizmaların işareti mekan kullanılması diye. Yani işareti mekanizmaların Zaten İfşan'ın kendisi alınmış bir kararın bozulmasına yönelik bir havledir. Yani bir karar alınmasına engel olmaya bir havledir. Eğer e, işte bütün süreçleri demistifiye ettiğimizde orada sadece kocaman yalanlar gözüküyorsa e, bu yani yeni bir karar alınmasına engel olmak için yapılmış çatışmış bir havledir. E, bu da politika dediğimiz etkinliğin özünü Oluşturduğu zaten. Yani böyle bir de karar alma mekanizmasının e, kendisindeki e, çelişkiyi belki yani içsel çelişkiyi ortaya koyup otonomik yani projesinin en temelde neydi bir şey. Şunu soruyor belki e, Kastriyans. Dedik ki o tarihten bahsetti tahallül, hayal gücü bize hep yeni yeni formlar, yeni bir toplumsal ey dostlar çıkarma kapasitesine sahip. Kastiyonis bize haber maske yani liberal demokratik ilke içerisinde konuşan filozofların şu soru yapıyamadığını düşünüyor. Konsensüs sonrasından ve liberal demokrasikten hep bahsediyorlar ya da İdeal bir konuşma ortamından, ideal bir demokrasi ilkesinden bahseder ama o ortamın nasıl doğduğunu, nasıl yeni ev dostları çıktığını hiç açıklamıyor. Yani kurucu karar da kurucu mekanizmalar nasıl oluştu da o haber nasıl anlattığı ortam oluşabilecek yerden oluşuyor. Yani kurucu süreçlerle olan ilişkinizde Çünkü karar alma deyince aynı zamanda kurucu bir akta gönderme bu kurucu süreçle temasımızı nasıl kuracağız? Nasıl oluşturacağız? Çünkü dedik ki tarih hep ex Yani yoktan bahreden bir e, mekanizm olarak işliyor. Ama e, şeyi bu nörd, prosedüral prosedürlerle işleyen demokrasi bize kurucu iktidar mekanizm hiçbir şey söylemiyor. Hatta zaten kurulmuş olmayı varsayıyor. Ama tam da işte Kritik soru orada zaten bir kere kurulduktan sonra düzenliğine, o düzenin kurulma ilkesini sorduğu yamadıktan sonra gelen bütün süreçten heteroğlu soruşlarından gelecektir. Yani düzen adaletsizlik üzerine kuruluysa ve zaten kurucu sebebi sorgulanamıyorsa, alamıyorsa, yani bir de bir kuran iktidar ile kurucu iktidar arasında bir e, dinamik ilişki yoksa o zaten düzen içeri bir e, kararın, alınmış kararın üzerine prosedürler geliştirme var. Ailemle karşılaya, hani kuruluş olmayı varsaymaktan çok daha gerekliymiş işte ki e, şeyi kurabilmek, ciddi bir şey kurabilmek için, için giriş ve bir kuruluş olma varsayımı gerekli mu? Evet, zaten bütün şey yani herhangi bir, yani kararla herhangi bir karar da kararla kararsızlık arasındaki farklılığımız mesele tam da burada yani germin buradan çıkıyor zaten soru en kötü karar kararsızlığa tercih edelim diye bir soruyla başladı. O zaman bu karara ilişkin şeyle iç politika dış politikalar ikiye almak daha işlevsel olmaz mı? Olmaz çünkü bugün dünya politikası artık bu ayrılara çok izin veriyor. Ama haber masaya düşünün değil Evet haber masaya kapısında kurulmuş bir mekanizma varsa ya, ama şu an işte onu ee, tam tersi, yani dünya diğer noktada tam tersi. ve yani, Döngüün işte gözük göç gör sorunu. Bile bu bütün mekanizmayı e, sorunlarımızla yeterli yani, prosedürel olana zaten prosedürel olmaktan bile çıkaracak bir şey, e, genişleyip var. Hala bunu bizlerden bahsetmiyoruz da bence zaten orada. Belki bir şey. Sürekli cezalı bir dünyada yaşa rahat Yani sürekli, hmm. yani. yani, sürekli o okurucunun ve kararın en değerli bir ortam çeksinlerdir. O da karar almış ve Zaten ama işte prosedürel süreç kökünde bir karar var sanki için bu karar e, her seferinde e, nihayetinde kendi varoluşun dışında hiçbir şeyi aslında meşhur kaynak olarak gördü. Bütün e, sorun burada kaynaklıyor. Yani prosedürel olarak kurduğun demokrasi tarihliye prosedürler ısındıysa, kurucu kar kararın kendi meşruiyeti ve varoluşu dışında hiçbir referansı olmuyor aslında. Sadece kendine, kendi kendine referans yararlı dışı, karar. O yüzden aradaki süreçler sürekli kılık bozulabilir artık da. İstisayar kurul arasındaki geliştiği hızlı olmasının sebebi tablo yok. E, şimdi bu çerçevede Demokrasi zaten, yani rejim olarak, kolektif anlamda bir refleksivite diyebiliriz, yani düşünsellik diye tercüme edilene bir düşünsellik rejimi, yani bir nevi kolektivitenin sürekli olarak var olan düzenin, Kaynak'taki yasayı ve kararı açıkça sorgulayabilir olduğu bir düzenden bahsediyoruz. En son kertide bahsettiğimiz yani demokrasi nedir diye sorumuzda demokrasi evet bir eşitlik ilkesi üzerine işler ama eşitlik ilkesinin daha ötesinde eşitlik ilkesini en çok gördüğümüz yer zaten e, herhangi bir karar e, ya da yargıdan diğer kararın üstünde olmadığı varsayımızdan gibi yani işlediği yer burası hem mesa karşısında ya da hem de düşünce anlamında bir mekanizma diğerinden ya da bir yargı üstün değil Ve e, e, bu çerçevede benlendir ki biz e, karar alma mekanizmasında en temel nokta o kairoste diye en uygun zamanla karar alma, o prolesisle birleştirme. Yani bunun tam tersine bir örnek verirsem herkes anlayacaktır. Ve iki tane örnek verilebilir. Bu örneklerden bir tanesi site üretimi diye bir şey oluyor ya da diye bir şirket yönetimi yani bir şirket yönetimleri ama site yönetimi dediğimiz işte Türkiye'de de, e, çokça gördüğümüz bir mekanizma var işte insanlar bir takım kapatılmış e, bölgelerde yaşıyorlar 15 yıl farklımlar ve sürekli olarak e, bir yönetim var ve o yönetim görünmüyor aslında topluluk yerine yani ilanlı ediyorlar ama e, genelde malik işler toplanıyor ve genelde siste ee, sakinlerin çoğu katılmaz bu karar alma mekanizmasına çünkü yönetim sürekli olarak kendi kendine karar alır. ve yönetim yönetim olduğu için zaten bir şey yapmadan da duramaz. Sürekli olarak site içinde bir takım şeyleri, kuralları, uygulamaları değiştirir. Hiçbir şey bulamazsa işte güvenlik kararları taktırır sana sola ee, ve bir anda sen övünürsün işte ben bak siteyi yerde oturuyorum e, diye ama aslında yaşadığın yani kapının önündeki kaldırımdaki en ufak şey şeyle e, den, yani oradaki e, en basit kameradan bile e, bir kamera konusunda bile söz hakkın yoktur. Belki üstlük bir sürü para vermişsiniz ve bu da senin için aslında bir prestij kargağıdır. Şimdi tam olarak anti-demokratik dediğimiz şey bu tam site yönetimi böyle fantomatik bir yönetimdir bu yani bilinmez. Hatta bazı, çok daha lüks sitelerde şöyle gerçekleşir bu. E, site üretimi zaten o siteyi inşa eden e, inşaat şirketi tarafından oluşturmuştur, profesyoneldir. Yani hani bir, bir tanesi hala seçili iş başına gelebiliyor. Orada tabi tabii emekli e, albay diyeceğim ama siz alacaksınız. <gülüyor> yani, emekli asker değilim bari, o, o tarz gruplar arasında ya da üniversite hocası diye de üniversite üniversite hocası diye mi? O temiz de Yani hatta oradaki kararlara da ya askeri ünvan ya da akademik ünvan yazılır <gülüyor> eee üniversite hocası da bu işte aynı kafada. Yani bir bu var. Bu bir abi yani bu otoriter ama bir de otoriterden de ötürü tarihi olan var zaten şirket e, siste sakinliği oluşmadan e, o yönetimi kurmuştur, profesyoneldir o. O zaten kesinlikle hiçbir karar mekanizmasına site sakinliğe katmadı diye bir sözlük. İşte buna para gelir siste sakinleri tarafından yüksek aynanla. Tam olarak antikdemokratik şey bu, böyle bir e, durum. Yani bir yandan ortak bir yaşam alanı var fakat ortak e, yaşam da geçtim. Yani kendi yaşadığınızda olan var, kendi yaşadığınız ve ortak yaşadığınız alan var ve e, demokrasi pratiği e, açısından baktığınızda bazı yurttaşlar apatik yani e, zaten e, politik duygusuzluk içerisinde zaten katılmak istemiyor zaten yönetim işine birisi yapsın diyor en rahatı bu bizim adımıza karar alsın diyor. zaten şey en rahatımlık olacak bazıları evet yani zaten karara katılmamaktan dolayı benim hatta bir hizmet satırı aldığı için de huzurlu ama tabii ortak yaşa olanı keyfi olarak bir e, gruba ya da bir karar alma kervisi olarak düşünülmüş. Bu e, mesele ama diğer taraftan da modern demokrasi bir e, refleksivite rejimindeki, yani düşünsel bir rejimdedik. E, zaten demokrasi demokrası olması için her zaman önce tüm e, işte yaşam onunda katılanları, yurttaşların onu demokratik anlamda ortak bir karar almayı arzuluyorlarsa gerekiyor. O arzu olmaksızın zaten pratik edilecek bir şey değil. Yani e, bunun tabi site üretiminden daha uyguladığı da şirket yönetimi gibi. Zaten site ikinci ayağı yani profesyonel yönetim tam da şirket gibi. Yani düşünün ki bütün bu ülkenin aynı şekilde belirli bir e, kar zarar mantalitesine göre üretimini düşünüyorum. Yani ortak yaşam var ama e, bugün dünyada birçok ülke böyle bir Zaten yönetim içine doğru gidiyor, e, tamamen şirket gibi karar almak. zaten yurttaşlar da ya pasif üreticiler ya da pasif tüketiciler olarak yani onlar bir sayı, yani yurttaşların sadece sayı olduğu hatta... O da seçimine katılır seçim. Evet. Yani 4 yılda 1 yapılan ya da 5 yılda 1 yapılan... Sayı derken seçimi kastetmiyorum, şeyi kastetmiyorum evet. yani istatistik değil, sayıda yurttaş değil, Sey istatistik. Yani işte şurada şu kadar müşteri var, şu kadar insan yaşıyor gibi, yani bu site yönetimi e, fantomatik haliyle, işte şirket yönetimi içine kapıldı. tam da anti demokratik olan iki e, mekanizmayı anlatıyor. Zaten bu arada ilginçtir, site kelimesi Fransızca'da e, Yunanca polis kelimesinin tercümesidir. Yani, yani polis dediğimiz şey tam da demokrasinin çıktığı şey. Yani site deyince, site demokratik anlaşılır. Yani bir Yunan sitesi deyince demokrasinin çıktığı şey anlaşılır ama bugün Türkiye'nin sitelerinden her şey tam da yani zaten yaşamdan da uzaklaşmaya ve bunun karşılığında alınmış hizmetin üstünlüğünü anlatıyor. İşte meşhur bir reklam vardı, kimdi o reklam? Evet. Yok bunu demiyorum. Bir tane adam efendim var. Adam efendi şey diyor. Öyle bir yaşam hayal ediyormuş ki evinden dışarı çıkmadan e, direkt avluya gitsin. Altyapı, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> altta da Allah Allah. arabası olsun. Yani sadece özel, yani de, anti demokrat dediğimiz şey sadece özel alan e, insanın sıkıştırılması. Ve ama sız insan maruz kalmıyor. Bazı durumlarda da şu verdiğim örneklerde. Bazen zaten politik hissiyatsız, e, hissizlik diyelim apatiye yeterli, <gülüyor> politik hissizlik o kadar yoğunluyor ki zaten sıkıştırılmanın ötesi zaten istermiyor Zaten yani birisi alsın bir düşünme. Evet, bir e, ara yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki pedagoji kelimesinde köprü şekilde aslında kelime diyelim. Ama o kadar. Tabii o o köklü de var ama şey. Eee buradaki faydayı eee yani demokrasi bağlamında yurttaşların eğitilmesi. Ama nasıl eğitiyor? Yurttaşların yurttaşı yurttaşları bir kolektif olarak ne yurttaşları? kendisi nasıl edici işte bu karalarla süreçlerindeki e, bir nevi konu sisteme gemilerine ilginç var. Bu karalarla süreçlerine ilişkilenin geçmiştiriz'in tarihimizde mesela bir şey var FASSA deneyimli var. Yani bir de halkı falan. Sonra da işte şeyde e, Porto Anadolu diye işte Brasile'de çeşitli yerlerde o katılımcı dönük, e, demikasyon, demikasyonun tercih edilmesi ve katılımcı demikasyonun e, bir takım uygulamalar oldu. Yani daha çok halkın karar alma süreçlerine yer alması anlamında. Yani bunlar e, genel olarak karşılığı acaba? Yani bütün bu saydığımız deneyimleri, belki örnekleri bu altlar noktası ama e, ortak noktası trajik deneyimden olması. Yani demokratik kararın kendisi trajik bir e, içeriğiyle. Sanki şöyle ki e, demokrasiden kılgan geçirilmiş ya da kılgan mühendisliği Genellikle zaten bu kılganlığı azaltmayla ikham eder ve altı demokratik unsurlar yani olarak çıkıyor. Tüm işte yine yerinin başlangıç noktasına bir dönüyor. Bir tarafta başarısız davranış bir otonomi deneyimi olsun, diğer tarafta kötü ama başarılı bir karar olsun. Şeyin diyerek diğine döndüğümüzde yine aynı yere gidiyoruz. Çünkü kırılgan ya da trajik bir dediğim kendisi bize hani zanda bir işte alınan kararın da politik varlışın yok edilmesi olarak girdiriliyor. Bunu sanırım, e, Ajantin'de de e, bir tane belediye başkanı haber anasının sayılan eylem teorisine e, o şehirde hayata geçirme gibi bir çabada e, bulunmuş. İşte demokratik karar alma sürecini oluşturmak. Ama tabi mesela oranın e, işte, ekonomisi, Bogota sanırım orada nihayet yani belediye başkanı ya da başka bir yerde var. Şimdi ismini yanlış söylemeyin. Ama sonuçta oradaki diyelim bir takım ekonomik şartlar özellikle şey, iberi, ticareti yöneten parlamalar. Mesela bu neyin ki falan yani kuramışlar ve azamın iktidarını kaybetmişler. Yani şimdi şeyde bu tarz demokratik karar mekanizmasının bir bize her seferinde eee Trajik bir karar aldığımızı yani sonuçları itibariyle bir e, yıkıma da gösterebileceğini ya da bunun buna dair bilincin de gelişebileceğini söylemek. Ya yani bir karar alıyoruz ve bunun aynen anti-contralist gibi bir trajik boyutu da olabilecek. Yani demokrasidenin korularsız e, tarafı da mı? gerçek demokrasi olursa yani demokrasiden kırılgan operatifler ve saden hızlı kırılgan. Yani özellikle de bugünün e, tecrübe de düşününün. O yüzden e, bu kırılganlığa karşı e, güçlü mekanizmalar ama anti demokratik mekanizmalar daha fazla tercih ediliyor. Fakat tabi herhalde soru şu, bu anti demokratik olan mekanizmalar daha demokrasi adına ediyoruz. Yani liberal demokrasi denemesi ya da ...parçalı, diyor mesela hepsi kendine herhangi demokrasi olarak da bunları işin şey çelişik çelişik bir taraflarla tersi var yani demin verdiğimiz örneklerde zaten eee, özel çıkarların kendisi yada bazı birtakım özel çıkarların kendisi bir anda e, bakabiliyoruz ki e, sanki kolektif çıkarı temsil ediyormuş gibi kendisini sunabiliyor ama aslında o özel çıkarın lehine bir karar almış oluyor. Bu tamamen artık e, topluluktan uzaklaştırılmış bir süreç yani politik topluluğun e, ya yani, da yurttaşlar toplumunun müdahil olamadığı bir süreç. Yani burada politik yabancılaşma diyebiliriz değil. Yani, Nevorda sözde görünürde herkes sahip bir politik ayrıntısı var mekanizmalar var ama aslında e, çok daha dar bir, bir ulum. Yani çok daha dar gruplara ait. Onlar arası bir sanki eee karara henüz بس geçiş. Hep şunu söylüyor Castres birkaç han özellikle direk tecrübesindeki, kral <gülüyor> tecrübesindeki bazı noktaları açıyor. Ya yani demokrasi pratikler öncelikle demokrasiye aşık bir yurttaşlar demokrasi talep eden, demokrasi açtık ve sürdürmek isteyen bir yurttaşlar toplumuna e, bağlı ve yani demokratik bir tarih olması lazım. Yani tarih demokratik olmayan zaten yaptığı şeyimiz demokrasiyle temel sorusu. Zaten demokrasi istemiştim sitelerin etrafında ile aldım diyor. Ne diyor? işte? E, onlar da her şeyi yapıyorlar diyor. Ve sen zaten başta bir demokratik prensi e, ve üretilebiliriz. Evet. Zaten böyle o siteler yaşıyorsa zaten demokratik bir ilkeyi hiç bir zan işletiyor olma bir ilkeyi. Sen çünkü en temel noktada demokrasi bahsini kapatmış durumdasın. E, bunun gibi e, eğer demokratik tarih yoksa, ki demokratik tarih, yani bir kolektif anlattığı yurttaşların tarihini çevir. E, buradan bakılan mekanizmada işte Herkes otoriterlikten yana olacak ama adına demokrasi diyeceğiz bunu imkansız bir şey. Kastroyeriz bize bunu da göstermeye çalışır. Daha çok Foucault'a biliyoruz, nasıl biliyoruz palezyayı, tabiyle? Doğruyu söyleme cesaret oldu. Doğruyu söyleme cesaret oldu. <gülüyor> ee, doğru mu sayı var mı? Yani şey, biz de bir şey palezyadan bahsediyoruz. Bir şey söz alma cesaretimizden ya da burası bir state olsun mesela. Herkes söz alıyor birine evet, de bir paralizce şöyle tercüme edebiliriz, yani serbest değişik dokuş diye de tercüme etmek mümkün. Neyin değişik dokuşu? Fikirlerin ya da fikir olası gerekiyor, kalıların kodu olabilir. Kalıların serbest değişik dokuşu. Demire'nin tabiriyle fikir t diyebilir miyiz? Ee, diyemeyiz çünkü e, değişik dokuş edilen şey fikir dolu olabilir, yani kalın da olabilir o yüzden. Yani aklınıza gelen şeyler olabilir. Şimdi bunların serbest değiş dokuş bildiği, ya da doğruda kalma cesareti olarak da söyleyebiliriz ama şimdi zaten başlangıç noktasını bu oluşturuyor. Diyelim ki zaten böyle bir serbest değiş dokuş imkanımız yoktur. E zaten hani demokrasideki temel koşul olmamış oluyor. Zaten yani onun korunması gerekiyor. Diyelim ki var öyle bir koşul ama zaten doğruluğun sahibi var. O zaman para izleden bahsetmemiz mükemmel Eğer yani bir politik alanla ilgili doğruluğun sahibi bir tane ise zaten başka hiçbir sözün hükmü yoktur. Ya yani bu yüzden demokrasi pratiği her zaman için e, demokrasinin tahayyülünü de içermek durumunda. Demokratik tahayyülü de içermek yani Bu tahayyül olmaksızın e, durumu çevremizin e, ya buna demokrasi adını vermesin imkan ver. Kazata şey onun süreci eee kasya'nın mekanizması açısından geliştirdiği harice gözünde şunu içerikte bize. Yani e, bir demokrasi tecrübesi Antik Yunan'da vardı. Modernite de birtakım tecrübeler oldu ama modernitenin de o otonomist ya da kaybolardık. Yeni bir üçüncü bir otonomik projesinden ayrıca söz edebiliriz. Yani artık o modern teknikleriyle bunu kuramayız diye düşünüyorum. Yani yeni yaratılacak olan bir şey ama o yeni yaratılacağı aracı şey şu anki politik kuramalarımızda anlaşılabilir bir şey değil. Acaba üçüncü bir otonom e, projesine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ve bunu da demokratik e, karar alma mekanizmaların işletilmesine bağlı <gülüyor> görmekten. Yani demokrasinin prosedürlerini ya da Bil, bilgilerden demokraside ayrılan kendisine tahsis edilen bölme içerisindeki ratidi tam tersine Türk politik alan içerisindeki konumuyla görmek gerekiyor. <gülüyor> Ahmet Hamdi öyle bir sözü vardı. Bizde demokrasi yeni defa geldi gitti ama kimse duymadı diye bir sivil tokmaya son olarak okunabilecek bir sözü vardı. Eski zaman Hasiz'in söylüyordu. Efendim Hasiz'in söylüyordu. Yani ee, herhalde İnda'yı da altmışlar, altmışlar Bir de onun dediğinden sonrası. Ya ama burada İnda'lar da gittiğini kimse duymamış. Yani sayıdan ziyade hep demokrasi geliyor ama e, gidildiğini pek e, yani gittiğini e, düşünüyoruz çünkü gitmiş oluyor yüzden tekrar geliyor. Şey, tablının öğretisinde dikkat çekecek kısım eee gel 7 kere girerken sayı tek oluyor girdi. Doğru, dur doğru durumda evet. bir tabii buna alıntısı yok şu an elimde o yüzden sayıyı. Ama en önemli fark seferinden yani geri olması için önden gitmiş olması lazım. Kaç kere gittiğimiz sayısına evet. iniyoruz. nasıl olsa geri gelecek. Tam olarak da değil. Yani sivil toplum zaten demokratik bir tarihe saygı ya da o anlamda, o bir sivil toplum pratiği olmalı için zaten e, getiren de götüren de devlet mekanizması oluyor. Yani, yani buradaki şey eleştirilmiş bu anladığım anlatılan kitaplarında devletçi bir e, siyasi tarihi var ama yine de yani, bu eleştirisi eleştirilisinden daha e, o kadar devletçi bir tandasla olmuyorlar karşımıza çıkarttı. O zaman e, kurucu iktidarla kurulmuş iktidar ya da tali iktidar arasındaki gerilime tekrar dönelim. Yani şimdi, kurucu iktidar eninde sonunda kurulmuş olmayı arzuluyor. Tali iktidar dönüştürmek lazım. Fakat tarih iktidarı dönüştü anla itibaren yani bir kurulmuş mekanizmaya sahip olduğundan itibaren o kurucu süreçteki yaratıcı faktörlerin hepsine e, yaratıcı olmaktan çıkarıyor, öldürüyor ya da öldürüyor derken. yani statik hale getiriyor, dinamik halinde şey kapatıp onları statik bir konuma sokmaya çalışıyor. Çünkü düzenlikle sonuçta yüksek bir dinamizm beslenmiyor zaman. Belki kaynanda yüksek bir dilevizim olabilir ama bir kere kurulduktan sonra süreçler kurulma anlamına yani. ikinci süreci, ikinci kentinin kendisi kapalı bir mekanizma olarak Şimdi, Şimdi Zaten e, demokrasinin e, ortadan kalkması tam da kurucu iktidarın kurulmuş iktidara dönüştüğü yerlerde oluyor. elinde sonunda bir Kurucu karar her zaman dinamik, yaratıcı bir süreci işletiyor. Fakat ondan sonra bir kere kurulduktan sonra eğer bir kere kurulmuş olan meşruiyetini sorgulayamıyorsanız ya da karar alma bekletmeninde o konuyu sizce işletemiyorsanız o zaman diyoruz ki işte orada otonomik projesi zaten lafa kalkmıştır. Yine bir otonomik e, projesi kaynağını kurucu iktidar ile kurulmuş iktidar arasındaki e, dinamik ilişkilerle Zaten o demek iş bir kalmışsa yani kurulmuş iktidar zaten var olan bilmem gruplar lobiler işte devlet içindeki bazı e, bürokratik aygıtlar arası paylaşım olduğu bir soru, arası zaten demokrasiler çoktan çıkmış ya da otonomi sensi zaten işlemiyormuş demek yani bir e, karar alma ekarizmasının e, kuruculuğu burada e, otonominin en hedefli dışarıdan bir tanesi, en çok hedefli ilişkilerden bir tanesi. Fakat tabii şunu da bilgideyiz, yani daimi ve sürekli kurucu olmuyor. Mutlaka kurucu bir şey kurmuş oluyor ve kurduktan sonra o süreç e, demokratik bir mekanizma olarak işliyor mu işlemiyor mu ona bakma. E, genellikle modern devleti dediğimizde şey, bunları e, hep kırılganlığa azaltma yeri bir takım e, pratikler geliştiriyor. Yani işte benim de yaptığımız gibi o pantomatik katkıyı da şimdi şiddetin iç içe geçtiğin muayetleri düşünebiliriz. O zaman eğer sadece kırılganlığı azaltmak adına ya da sağlam bir e, politik aylık adına bir karar mekanı ne sadece bu sadece tek başa karar mekanizması odaklanmak o kararın nasıldığına dair ve niçin adına dair süreçleri e, mistifiye edecektir. Yani o karar ortak çıkar adına aslında çok daha özel çıkanları işletebilir. Çünkü eğer bunu kontrol eden bir mekanizma yoksa zaten her tür şekilde alınmış olabilir o karar. Demek burada e, Kastiyon biz sadece karar alınmış olmasını belki şimit gibi e, önemsemiyor. Yani karar ve kararsızlık arasında bir denklem kurmuyor. Aynı zamanda kararı otonom olup olmadığında, otonom ve olduğunda Sorumlu. Çünkü e, bakıldığında kimin kararı e, diye baktığımızda zaten çok e, bütün politik alanı kapayacak bir karar acaba hani, e, en azından otonom sürecin. Mağdurları da özleri açısından ne kadar arzuladığı bir şey. Bunu sonra bir fedakarlık yapan, diyelim fedakarlık olarak almadığı bu, yani tek tarafının karar alıcı, yani aşırı asimetrik bir şekilde karar aldığı bir mekanizmadan fedakarlık amacıyla gerektiği söyledi, yani bir zorunluluk durumu olduğunu söyledik. E bu zorunluluğun kendisi acaba e, tüm Yurttaşlar alının hepsi için bir zorunluluk mu? Kimin zorunluluğu? Mesela bunu bile zaten sorgulama imkanı yoksa ona işte otonom denilebilir. Çok önemli de burada kaynaklanıyor. Şimdi siz mesela askeri bir örnek verdiniz. Evet yani bazı komutanın aldığı yanlış karar, kural, kuralı takma. Ee, savaşın tabi bu çok ağır bir e, kötü bir karardır değil. Ama yani doğru e, bu mesela şöyle tam tersine bakalım e, elinde sonda bir karar olacak ve bu e, kararın nasıl alınmış olmasının hangi kolektivitenin karar olmasının istensin. Mesela büyük sermaye kurduğun karar mı yoksa dinişantın karar mı? Yani bunda en azından e, tartışılabilir durumda olmasına isterseniz. Evet. <gülüyor> karar alma süreci kertlerinden bahsedeceksin. Evet, burada sorular var mı? Buyurun. Hocam şimdi bu karar alma süreci noktasında Şimdik'in şimdi rezisyonu için bağlamında tıpkı olağanüstü hale karar veren söylemi de olduğu gibi otoritenin Kararı da meşhudun yaklaşımı var. Dolayısıyla biz bunu bu alanda kabul edeceksek zaten aslı mümkün olmuyor. Bir kişiye, <gülüyor> e, parlamenter demokrasinin üstünde bir kişiye, aynı Hobbes'ü yaklaşımındaki can Hobbes'ü denir bu yüzden şimdi atfettiğimiz otoriteyi de kendi ağzından çıkan olarak kabul ettiğimiz noktada de devre kapanmış oluyor diye düşünüyorum. Evet zaten alınmış kadar meşhud dediğimiz tartışma. Kapanmış oluyor ama Kastroenet bize bu kapanan tartışının ortasında bir e, soru sormamızı izin veriyor. Yani eğer mesela kararla kararsızlık arasına koyarsak alınmış her karar meşhur deriz, kaparız. Fakat alınmış her karar e, arkasında yani kimin karar benim, nasıl alındığı sorusu sorumuzda orada başka bir mesela ortaya çıkıyor. Tıp kreyonun kibrinde e, saklı olan durumda olduğu gibi. Yani o karar e, acaba neye yansınıyor, o karar doğru mu ya da adil mi diye söyleyebileceğiniz bir şey var. Ya sayden e, keyfiye alındıysa ya da sayden oradaki büyük bir kibir işin yani krayon sözünü sadece geri almak istemiyor. Yani çünkü işte kral olarak ağızdan bir çıkıyor ve o da onu duyurumluklar yani geri alamaz. Ama orada da bir kibir işletiyor. Yani benim bu da Herkesin kararlar yani benim yardım, bütün yardımların üstündedir. Sözünü işletiyor. Şimdi bunu bütün karar mekanizmasına alınmış, bütün kararları zaten meşhur sayacaksak tartışma yok. Ama sadece tartışılmalı mı? Yani Allah'ın bütün kararlar meşhurdur dediğimiz aynı zamanda bu meşruiyetin adil olup olmadığını e, sorgulamamız gerekiyor. Ya da meş her meşhuriyet üzerine adalet getirir diyebilir miyiz? Ya o zaman adalet sorusunu da tekrar düşünmemiz gerekiyor. Adalete o zaman düzeni kuran adildir demiş olacağız sadece. Evet. Ama Şimdik de şöyle diyor. Zaten yasayı her şey adalet değil, otorite yapar diyecek Şimdik de bize. Ama da o zaman otorite ve adalet ilişkisini tekrar kurmak. Yani hep aslında aynı çembere dönmüş oluyoruz. Bir nevi bir yandan otorite tesisiyle meşruiyet arasında bir bağ var. Ama bunun ortasında her zaman soruyu otoritenin kurulması açısından değil, kurulan otoritenin kurduğu diğer politik kertler açısından da sorarak bozmamızdır. Yani kurma ortasından aynı çerberi tamamlayıp bozma ortasından da aynı çerberi, değil, da aynı çerberi e, tekrar bozarız ve bu bir nevi öngeye giriyor. Karar almanın meşruiyeti herhalde karar öncesi diyalonu o. Kuralların diyalog olmaz veya işte karar alacak tarafların evet. bu konuyu yeterince tartışabildikleri için e, ortam herhalde önemli. Yani kurallar önemli. Öncesi kurallar bence karardan çok daha önemli. Yani insanlar ne kadar demokratik bir ortamda, ne kadar iyi tartışabiliyorlar, ne e, ne kadar tarafsız bir eğitim alabiliyorlar. Ah şeyler yani, bazen kazınmış bir bazen gibi bir program iddialar oluşturur unsur yani illa o tarzının eğitimle ya da şeyle oluşmuyor. Ya bir ya yani ne kadar böyle, ne kadar kararsız <gülüyor> haber alma kaynağı ne kadar kararsız ya yani, birçok bunlar bence demokrasi daha önemli karar anından çok daha önemli karar anlık tüm bu ortam <gülüyor> <gülüyor> yani evet. karar sonucu aslında bu ortamın Konucu. Bu ortamın e, şeyi... E. Yani karar mekanizmalarının evet. nasıl işlediği. Karar mekanizmalarının... Evet. Yani Hayır. şöyle, biz daha çok kurucu iktidar bağlamında... Yani. Siz biraz tarihi iktidar sorunlarından girdiniz ama... Yani biz kurucu ıı, iktidar bağlamında karar mekanizması almıştık. Yani böyle bir günlük siyaset bilimi gibi düşünmedik. Veya iktidar ne kadar buna ıı, ortam hazırlıyor. İtiraf ettiğimiz şey Siz yine günlük dile girdiniz ama hemizde atölyede bu şartları çok kullanmıyoruz her yani günlük siyasetçiler yani, bunu. İtiraf edince siz oradan bin liranın itirafını kastettizar biz bu tanımları hiçbirine kullanmadık bu atölyeye yani bunu özel gösterip konuda söyleyeyim. Ee, yani e, başka bir konu yer ya aslında yani somut bir konuya dolaylı da girmiş oldunuz ama biz daha çok karar mekanizmasının e, rolü üzerine durmaya çalıştık, tabi yani bu medya dili maalesef özellikle medyayı iyileştirenlerde daha fazla oluyor mesela. Bunu da söyleyebilirim ben, özellikle bu bu doğrudan medyanın diliyle aslında ama ben daha somut bir şeye bakmıyorum. Yani, örneğin yaşadığınız apartmandaki yönetici figürde bakmayı herhalde mesela. Yani daha eğer şeyi arayacaksak, tarihi tahayyül arayacaksak tahayyülü insanlar uzaklarda görmek tercih ediyor. sanki şeyde bizim iş yaşantılarımızda kurduğumuz işte 10 kişilik 15 kişilik ilişkiler çok demokratikmiş gibi. Niye uzaklardaki kurulmuşlarlarda demokrasi yok diye sorguluyoruz ama aslında fiilen bizim insan ilişkilerimizde çoğu kez olmuyor. Yani kendimize sormak gerekiyor. Yani anlatabiliyoruz. Şeyler, Sakiye şeyde, e, şeyde e, işte Kalyer çok demokratik kültürle e, geçiliyor Türkiye'de. Ama uzakta <gülüyor> niye demokrasi yoktu? Çünkü şeyde e, zaten tarih e, öyle e, tepeden inmiş şekilde oluşur. Tarih günlük yaşam pratiklerin içerisinde yaşan bir şey. Yani, e, bunun belki söyleyebiliriz. Şey. Evet. Hocam, ilk başta kastroloyatisi temel prensibi olarak öne sürdüğü ...yönetme ve yönetilme hakkı... ...vatandaşın diyor. Yönetme hakkında... ...sürece... ...karar alma sürecine... ...ben katılıyorum. Karar al Bu benim yönetme hakkım. Ortaklaşa karar alınıyor... ...poliste... ...o kararda saygı diyorum Bu da benim yönetilme hakkım diyor. Eğer kararı beğenmezsem... ...ona itiraz etme ve değiştirme hakkım da var diyor. <gülüyor> Bence bütün tartışmayı bu noktalar galiba Aristote alıyor onu yönetilme ve yönetme hakkı. Yani şöyle Aristote'nin yaptığı bu kadar sonuçlu yönetilebilmemiz kişi polites, yönetme hakkı sadece bayzanda ama bunu yönetilebilecek bir durum olmasın. Yani bu yöneten yönetici arasındaki o keskin ayrımı da kaldıran bir şey biraz da tabii kastüratizm kullanma şekline. Yani yurttaş dediğimiz şey, potansiyel bir yöneticidir aslında. Ya da aksi. E, Otonomi projesinin şey, temeli o zaten. Gerçek bir, bir, bir zoom'un ilgisi böyle işliyor diyelim. İşte burada zaten o da bir e, asimetri oluşuyor çünkü e, çağ gün, ne diyelim güncel yaşamda zaten e, kimse ki yönetime bağına katılmak istemiyor çoğunlukla. Yani bir de böyle bir şey var birisi yöretsin zaten diyelim. Zaten demokratik bir tarih çoğu kez olmuyor. Zaten bir e, karar mekanizmisine zaten katılma diye bir, e, bir fikir çoğu kez yok. Yani olduğunu düşünüyoruz sadece. Ben modern e, yaşamda çoğu kez sağ zaten e, Allah karar beğeniyor ya da beğenmiyor. Sadece bu. Benim beğendiğim karar nasıl değil onun beğendiği karar nasıl? Böyle bir hani, aktif e, mekanizmanın için zaten çok kez olunmak istemiyorum. Verilmiş kararı biz uygularız ama bu beğendiğimiz sürece buradaki yani e, politik siyazsızlık tam olarak bu. Bazen çok rahatsız edici oluyor derslerimizden e, alınmış kararları görmek diye. Ama çok kez zaten e, kimse aktif bir sürecin içerisinde yer almak istemiyor. Şunun konformizmin bazen... ne macedi olduğunu. Konformizm. Kesinlikle Konform, konformizm daha baskın durumda. Yani çünkü ilk etapta özel alın işte neydi reklam? Ev, AVB, garaj, araba şeyinin kurulması daha belli hiç çoğu kez. <gülüyor> bu olsun bir de uzaktaki yöneticinin kararı benim kafama uyusun istiyor. Yani şey genelde beklentim o. Çoğu kez uyumadığı zaman şikayet edebiliyor ama bu şikayetinde bir limti vardır. Yani zaten öyle bir katılım süreci, yani hep uzakta bir yönetici figürü hayal ediyor. Halbuki, kasöresinin yola çıkış noktası, yurttaş yönetici arasındaki e, geçişli bir ters çevirilebilirlik. Şimdiden yola çıkıyor. Doğrudan girdi. Zaten bu olmayınca, yani demokratik tarih da süre zaten demokrasinin pratik edilmesi gitti. Daha temel bir şey oldu. Yani arzun almayan bir demokrasi aslında her şeyi bir hocamız e, bir konuşma yapmıştı. Konuşma bittiğinde işte, davetler kurumun başkanı alıp e, hocam dedi: Sizin bu anlattığınızlar şunu anladım. Galiba kimse demokrasi istemiyor. Yani çünkü demokrası tanımını yapınca demokrasi aktif bir şey, basit bir süreç değil. Aktif e, bir uğraşıyla biliyordu. Bu aktif uğraşı. E, çok anlamda diyelim. E, tüketmeyi arzulayan yurttaşın arzusu daha gerisinde. Evet. Yani daha çok da bilinen şey işte e, tüketimle ilgili konform istediler. Hatta olmuş sürece o başarı da sayılıyor yaşam. Yaşam yaşam istedim. Tüketimle ilgili yeterince pratik e, yapılmışsa bilmiyorum sorumuza tam yönete oldum ama Yani bir de şimdi kararlarda politik bir anlam, yani hani geçen derste gördüğümüz olayların gelişimi politik karar almayı gerektiriyor yani anında. Onun için emin arkadaşımızın bahsettiği mekanizmaların da orada hazır olması lazım yani toplumda. O kararların bir şekilde alınabilmesi lazım. Sonradan eleştirilebilir bu doğru muydu, yanlış mıydı? ya da demokratik miydi, değil miydi ya da adaletli miydi? miydi ama o an ortaya çıkan bir olay olmuş. Yani hani gene şey Şimit'in dediği yani o kritik anlar var ya mesela <gülüyor> nasıl diyeyim Sorel'in o şeyde somutlaştırdığı, genel görevde somutlaştırdığı anlar var. o anda mesela otorite bir karar alacak kendi devamlılığını göstermek için. O bir genel greveyi kırması lazım. Bu Buradaki yaptığı işin artık demokratikliği, demokrasiyi sonradan ya da e, toplumda tartışılabilir. Ama o gerçek hayatta öyle bir karar yürürlüğe girer, kendiliğinden girilmesi gerekiyor. Öyle bir durumda, yani, zorunluluk var. Mütü olunca olsun, böyle proje olsun diye uğraşıyoruz. Savaşta genelli kim atacak diyor. Yani o da, o, işte o mekanizmanın önceden kurulu hazır olması da lazım. Evet, yani bir tarafta kırılgan bir mekanizma var, diğer tarafta ise kırılganlık ürküldüğünce azaltılmış bir aygıt evet, evet. e, diyelim. Genellikle e, kırılganlık azaltılmış olan daha çok tercih konusu olsa da o aygıtın da getirdiği başka sorunlar oluyor. Bir kere yani demokratik ilkenin tahmin kaybolmuş olması gibi ya da işte bol bol kibir gibi bir takım e, sorunlar oluyor. Ya da bol bol baskı ve güvenlik teklifleri gibi yani şeydeki hep obs jargonun aslında geri dönmüş oluruz bir şekilde. Hep obs'un ilk e, koyduğu çerçevenin içerisine geri dönüyoruz bu tür bu süreçler Çünkü bir yandan işte o hipotetik olarak yaptığı doğal durumuyla silintoların durumlarında yaptı. Ayrılığı da tekrar düşürüyor bize, bu kırılganlığı azaltılmış mekanizmayla kırılgan süreçler arasındaki zıtlık <gülüyor> Şöyle belki bir şey söyleyebilir, ee, tabii e, yine de e, yani otonomiye dair bir hissiyattan bahsedeceksin. Şunu söylemek mümkün, yani alınmış e, kötü karar yerine, ama karar. Buna yer, ee, bunu sahne kurumsal tek seçenek gibi sunmakta e, ya da tek seçenek gibi kavramakta aslında e, çok e, felaketimcisi bir süreniyor. Çünkü eğer e, başka politik kararların mümkün olduğunu düşünmezsek ya da başka politik karar mümkün ürtesinde hareketmezsek zaten o kararsızlığın kendisi en kötü kararı tabi olmalı. Ya Bir de olursak, yani verdiğim bir benyevimle o ezilenlerin geleneğinin verdiği yanıt olması lazım. Bu yanıta belki başka karar mümkündür ee, olarak tercüme etmek mümkün bir mü Zaten hani varlığa işte, tek karar var. Ee, bu da iyi iş. Zaten başka seçeneği yok diye imzal Zaten şey, kapatmış oluyoruz o politika Zaten o zaman hiç üzerine de bir meşruiyet analizi yapmayalım. Ee, bu alanda e, belki yani o alınmış en kötü karar iyidir tezine karşı belki benzemiş şunu söylemedi yani ezilenlerin aldığı en kötü karar e, diğer e, galibilerin alayının en düşünülmüş kararından daha e, iyidir, daha çok tercih edilir derdi benzemişlerimde büyük ihtimalle. Yani, tam tersine sonra da o hani başka karar yok buna e, tek alternatife karşı e, böyle bir bu politik e, anlamda e, katil mutlak bir alan hiçbir zaman olmayacak. Her zaman zaten onun içindeki çatışmalar, kırılmalar, birazdan ezen ezilen tahakkül ilişkileri mutlak olacak. Ve her zaman o yüzden e, başka bir e, karar mümkündür tezine e, daha yakın durmak. Belki de e, eğer politik felsefe yapacaksa bunu düşünmek gerekir ki başka bir karar asıl mümkündür. Hizmelerden açıklanıyor. Peki hocam politik hisslilik başlı başına kendisi de götürüyoruz. Egemen dediğimiz seviyem alınma kadarıyla Hissizlik ve şey mi? Hissizlik, politik hisslilik. Ona politik katılım diyelim zaten. Hissiz olmuyor, artık şey dönüşüyor. Payneye dönüşüyor. Poresize dönüşüyor. Yani o hisler oluştuğu için başka şeylere de gidiyor. Katılım, yani politik katılım ya da politik hissizlik. Yani hissızlığı böyle. Bakın politik istiliği güçlü olan biz egemen devleti olmuyor mu? Yani çünkü... Yok. Yani şeyde, egemen tanımda e, ilerlemek gerekiyor biliyorum ama e, sonuçta şey, e, eğer üretici paskiliyorsam üretici figürer e, zaten öyle çok tatılım hisli illa beklersin. İsteyince, ben isteyecek aslında yani öyle bir illa şükür. Unutma ki şeyin eğer tahayyülünde çok fazla demokratik tahayyülü koparsam <gülüyor> yöneticiyle rahatsız edecek bir şey oluşursun, yöneticiyi desteklesen de niye? Her seferinde sorgulama, açıklama ve yanıt beklersin. Ve bunu da çoğu mekanizma istemezsin, yani niye istesin? Çünkü yavaşlatıcı bir şey, hesaplarınızı için anlatması gerekecek ama bu yavaşlatıcı bir şey. O yüzden e, yani hakim durum içinde her zaman diyelim ki e, Politik katılma o kadar çok terimlikler bir şey değil, sadece basit bir onava alsın yeter. Yani onava işlemi yeter. Anarşivin yüklemesine temelinde, benim anladığım yani, politik politikalara dair bilgisizliği oluşmuş tüm mizahlarla. Yani, böyle bir durumda aslında e, idava bir durum budur. Kimse de yönetmeyi şifre olmasın, politikalara dair insanların fikirleri olmasın, e, işte böyle olmalı ki daha güzel kurulabilir. Ama Çinif'te de zaten tam olarak da senin politik güzel başkoslu olduğun da önemli evet. evet. Yani dışarıya, aslında yine içenleri, içine içe kapattığı başarı oldu. Evet, evet, evet. evet. evet. evet. Hocam bu noktada bir tatoz yok mu? Çinirken yaklaşımında mesela parlamenter sistemin içinden çıkan hükümeti seçiliçlerin seçiliçleri olduğu için, seçenlerin iradesini yansılamayabileceği e, enerjisi e, olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yine eleştirilerden bir gecikme, çabuk karar alma vesaire gibi bir şey var ama bunun da doğru kararı olumsuzlayacak bir yaklaşım olması da mümkün. Aynı şekilde biz adalet mekanizmasını da düşünelim, çabuk karar gibi bir şey olsa hatta dreküs davası falan diyorsunuz. Da çabuk kararın hani doğru kararı, yani kararı olumsuzlayabilecek bir e, e, olumsuz etkisi de olabileceği, dolayısıyla bu yine toplumunun zararı olabilecek bir Öreçler bir bakış olabilir misiniz? Yani yanlış bir karar zaten kendini bozar. Her şey olacak. Yani karar dediğimiz şey seçimden farklı, politik varoluşluğa ilgili olduğu için zaten yanlış karar verdiğimiz şey her seferinde kendi varoluşluğunu tehlike altına atar. Yani bu teorik olarak ya da bizim akıl yürütmeni bozabileceğimiz bir mekanizma değil. Kendisi varoluşluğu olarak kendisine tehditlenmeyi, eğer sürekli tabi e, fazla kreonun kibirini diyelim onun kibirle karar alınırsa o zaten kararlar sürekli en sonunda birbirini çelişecek bozacak karar oluyor. O yine bir kurucu iddia mekanizmasına zarar verecek bir e, çerçeve olarak gelişiyor. E, yani dediğiniz şeyi anlıyorum ama yine de bunu şöyle diyelim çözümü ya da anlaşılması ya da çürütülmesi zihinsel değil. Yani bu zihinsel bir e, tabi tutulmaz. Varosal <gülüyor> bir alanla ilgili. Bununla Evet. Başka soru, soru var, bu tartışma biraz yormuş gibi gördüm sizi tabii ki bugünle ilgili okuma olarak haber masdan okularca tekrar onun iletişim seneyi ilan türümüz okunabilir tabii ki değişti <gülüyor> ee, yine şimdiğin daha önce bahsettiğimiz metinleri benim daha önce ilan matarızları tekrar bakılabilir çünkü metinler birbirleriyle çembersel bir döngü içerisine girdikçe daha fazla almak zorundan. Yani bir metinin e, tüketilemezliğinde bu da gelir. İlk okuduğunuzda belki çoğunu anlarsınız hatta tavrını da ama her seferinde birbirleriyle ilişkiye geçmiş metinler daha farklı ve daha zengin bir e, anlam ya da düşünce imkanları yol açar. Bu yüzden belki Haber nasıl? Beynemili kastürleri seçimi tekrar e, elanmak yani okuduğunuz yerleri tekrar okumak iyi olabilir. E, Haftaya son bir kapanış e, yapacağız. E, Sizinde tabi metinleriniz e, varsa onları bekliyoruz artık. Çalışmalarınız varsa onda bakalım. Size sizlerin 34 sayfadan geldiniz bildiğim kadar. Bu da yani 34 sayfa etini yazdı ee, Aruslan'ın, o da yani birisim bir, bir herhalde başarıyor, başta atıyor diye bu kadar uzun yazan birisi. oldu. Görüşmek üzere <gülüyor> <o> zaman, Ahtaray. <gülüyor> <gülüyor>